أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مالك يوم الدين يا من جعل الأرض فراشا والسماء ya men allama dhilma'd min ismaha kullaha ism ya men lahu ma fi samawati wal ard idha ya men ya hayy ya kayyum la ta'khuzuhu sinetun ve la navm ya man vesi'a kursiyyukum semavati ve'l ard ve azim Evet. Kur'an-ı Kerim'le münacat demek ki Kur'an-ı Kerim'den bildiğiniz ayetleri te tevessül ederek böyle münacat ediyorlarmış. Osman radıyallahu anh böyle dua edermiş sabahları. Ey din gününün sahibi Rabbim. Ey yer yüzünü bize döşek olarak yaratan, gök bize bina eden Rabbim. Gökyüzünden yağmurlar, sular indiren. Sonra bizi yer yüzünde meyveler bitiren Rabbim. Yer yüzündekini bize bizim için yaratan Rabbim. Sonra gökyüzüne dönülüp, 7 kat olarak yaratan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ım. Ey Allah'ım, sen ki Adem'e bütün isimlerin sırları, ilimleri öğrettin. Sonra meleklere dönerek dedin ki, İşte benim kulum. Secde edin ona. Ey Allah'ım, sen ki yerdeki ve göktekiler hepsi senindir. Senin için sana sevde etmekte ve ne emredersen onu yapmakta. Sen ne dersen o olur, diyor. <gülüyor> Tevbe edenleri seven, temizlenmişleri seven Allah'ım, hayyukayyum olan Allah'ım. Seni uyku tutmaz, sen ki yorulmazsın. Senin kudretin her şeyi, yeri, gök ve oradakilerin hepsini senin gücünle muhafaza edersin. Ey alim ve azim olan Allah'ım diye yalvarmış. Demek ki Hazreti Osman, Osman'ın diliyle bir dua, böyle örnek veriyoruz. Ali İmran'ı, Ali İmran ile Bakara suresi diğer surelerden fazilet bakımından daha fazla. Ali İmran ve Bakara'dan sonra da Elif, Mim e, ve e, Fatiha. Onlardan önce de tabi bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın zatını anlatan. Bu da Ayet-el Kürsi hepsinde. Ayetler içerisinde çok bereketli ve faziletli. Hepsinden bütün kitapların faziletlisi nedir? Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Kula en yararlı ise Eûzü. Euzu, Eûzü'dür. Bir mü'mine en yararlı dua Eûzü Besmele'dir. Onun için Eûzü Besmele'si sağlam olan adam korunmuştur ve güvenilir adamdır derler. Yani çok fazla yavzu besmele çekmenin bereketi çok. <gülüyor> <gülüyor> ya men enzenel furkane bilhak musaddiqa lima beyne yedeyh ve enzenel tevrate vel injil يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا فِي الْأَرْحَامِ كَمَا انْشَاءَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُرِزُقُ مَنْ تَشَاءُ وَتَجْعَلُ مَنْ تَشَاءُ بيديك الخير إنك على كل شيء قدير تولجوا الليلة في النهار وتولجوا النهارة في الليل وتخرجوا الحي من الميت وتخرجوا الحي من الحي وتخرجوا الميت من الحي وترزق من تشاء بغير عساب يا من اصطفى آدم ونوها وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين يا من يغفر لمن يشاء فيعذب من يشاء وهو الرحيم ya men yuhib al-muslinin, ya men ardahu husnul sevabe. Evet. Bugün az önce bir dua okuyorduk orada sabi kiramın dua e, isimlerini zikrediyor. Yani Peygamberimizin esabı sofesi olan, talebesi olanların isimlerini zikretti. Orada baktım kadın ismi de varmış. İlginç bu zavdar. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? O da çok il ilginç bir soru. Çok. <gülüyor> evet evet. Yani ona göre de okuruz yani. Niye? Yani onu da. ne makam doku? Tamam, değil mi? Ne makam varsa artık. <gülüyor> Hangi makamda? Ya, de biz de kendimize göre bir makam detektörüm. Evet. Maksat alışveriştir. Evet. Yâ <gülüyor> men enzel Furkâne bil hakm saddıkan limâ beyne yedey ve nzelet Tevrat ve'l İncil diyor. Ey Tevrat'ı İncil'i ve Furkan'ı önceki kitapları doğrulayıcı olarak gönderen Allah'ım, ya men la yahfa alihi şeyن fil erdu ve lafis semai yerdekilerin ve göktekilerin hiçbirisi kendisine gizli olmayan, gizli tarafı olmayan Allahım. O Allah ki rahimlerdekini tasvir edip suret verir, can verir, dilediği gibi yaratır. Allahım, sen aziz ve hakimsin. Hakim olan Allah'sın. Ey mülkün maliki, istediğine mülkünü veren, istediğinden de çekip alan, istediği zaman, istediğini aziz, istediğini zelil kılan, her şeyin, her şeyin kendi elinde olan, hayırlı olan da, kendi elinde hayırlısı olan da, sen ki her şeye kadirsin, kadiri mutlaksın çıkarır ya da evet geceyi gündüze e, girdirir gündüzü geceye ölüden diri diriden ölü yaratırsın ve istediğine hesapsız rızık verirsin Amenna. Ey Adem'i Nuh'u, Ali İbrahim'i Ali İmran'ı bütün diğer aleme istifa eden, seçen, üstün kılan Allah'ım. Ey istediğine mağfiret eden, istediğine de azap eden, bir kimsenin karışmadığı Rabbim. Sen gofursun, sen rahimsin. Ey muhsin olanlara, ihsan makamındakilerine seven ve kendi yanında da sevabın en güzeli olan Rabbim bizi bağışla diye dua etmiş. Demek ki Allah dostları, Hazreti Osman'dan beri Kur'an ile tevessül duasıdır bu. Kur'an ile tevessül. Sürey-i Nisa ile tevessül duası var. Ya men la yazlimu <Sessizlik> miskale zerre ve intekü haseneten yudha ve onu Ya men lahu mafsumat el ard mekan Allahu ganiyen hamida. Evet sureyini saadan bu ayeti seçmiş. Zerre miskalın kimseye zulmetmeyen Allah'ım. Bir iyilik olursa da katbe kat veren Allah'ım. Kendi ledünden, kendi sırrından, gaybından, kendi aleminden ecz azim veren, hiç beklenmediğim zamanda, anda, e, kulu dardayken ecz azim veren Allah'ım. Ey yerin ve göktekilerin hepsinin Rabbi Allah'ım. O Allah ki ganidir, verirken muhtaç değil, Alırken de o hamittir. Ona kim şükreder, hamd ederse elbette karşılığını bol bol bulur ve gör. Ya intikap min suretil maide. Maide suresiyle intikap varmış bir de. Demek ki bir sürü dua örnekleri var. Tabi maide suresinden bir ayet Ali Hepsini okumuyor. Ama orada tevessül etmek istediği bir ayetin duasına katıyor. Manasını bildiğiniz ayetler varsa duanıza bol bol katın Allah'ım. Sen evet ne ki iyilik yapıldı onun karşılığını bol bol verirsin diye dua etmek lazım. Sevgili kardeşlerim. En'am suresiyle En'am suresinden yine bir süre almış. Enfal suresinden bir kelime, bir süre, ayeti almış. Bakalım. Ya men yuhaqqul haqqo bi kelimati ve yakta unda bi ra'l kafirin. Ya muhinu keidil kafirin. Evet çok güçlü. Çünkü yani birilerinin eee sana zulmettiği zaman Enfal suresinden okuyacaksın. Birilerine haks, haksızlık yapıldığı zaman, o haksızlık yapılan kişi Enfal suresini tüm de okuyabilir. Çünkü Enfal suresi elbette bir ultimaton özelliği taşı ve oradan bir ayeti almış. Allah kendi hükmüyle, kendi kararıyla, kendi adaletiyle, kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. O bir şeyi haksız buluyorsa onu haksız olan kişiyi ne yapar? O Hakkı öğretir ona. Kim nerede hakkı hak yönünden zulme uğramışsın? Efendim kafirlerin kötülüklerini de yok eder. Kafirlerin hile ve tuzaklarını da boşa çıkar. Böyle bir Allahımız var. Hamdolsun. Ya yani, ne yaparmış Allah? Öyle kelimeleri vardır ki onu öğretti mi? Bir sürü haksızlıklar o. Hak, yani haksızlıklara uğramış insan hakkını alır ve kafirlerin de kafirlerin de kötülük, arka arkaya gelen kötülüklerine yok eder onlara karşı durur. İşte bugün e, ne yapmamız lazım, hangi duayı okumamız lazım derken bunu bolca okumak lazım. Kafirler arka arkaya saldırıyor. Dış ülkeler Türkiye'ye bu ya men yuhekkul haqqa bi kelemâti ve da birer da birer kâfirin ya muhimu muhiru keydel kafirin ya muhinu keydel kâfirin evet kafirlerin keydini tuzağını boşa çıkaran Allah'ım kafirlerin arka arkaya gelen kötülüklerini yok eden Allah'ım ve hakkı gerçekleştiren kelimeleriyle sırlarıyla Bazen yardıma gönderdikleri insan olur, bazen akıl olur, bazen efendim bilgi olur, bazen rehber olur, bazen lider olur. Bazen toplumun aşkı, imanı olur. Ama olur da olur bir sebep gönderir ve zulme uğramış insanın toplumun hakkını alır. Allah bu ümmeti Muhammed'i koru. Bizleri koru. Allah'ım ümmeti Muhammed'i koru, bizleri koru. Allah'ım ümmeti Muhammed'i koru, koru. Allah Muhammed koru, evlatlarımızı koru. Vatanımızı, milletimizi, dış mihrakların ve içerideki hainlerin tuzaklarından, sinsi tuzaklarından bizleri cümlemizi koru diye dua etmek lazım. يا من سبحانه عما يشركون يا من نصر نبيه إذ أخرجه الذين كفروا يا من يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وهو التواب الرحيم ya من اشترا من المؤمنين أنفسهم وأنوالهم بأن لهم الجنة. Ya من تاب على النبي والمهاجرين والأنصار. Ya لا إله إلا أنت. أنت. رب العرش العظيم. Evet. Ey müşriklerden ve şirklerinden tenzih olunan, edilen olan Allah'ım. Nebisine kâfirler çıkarmak istediğinde yardım eden Allah'ım, bizlere yardım et. kullarından tevbesini kabul eden Allah'ım, tevbemizi kabul eyle. Bizden iyilikleri kabul eden Allah'ım, bizden olan iyilikleri kabul eyle. Sen ki tevab rahimsin. Ey müminlerden nefisleriyle, mallarıyla mücadelesi karşılığında cenneti onlara vermeyi vaat eden. Peygamberimiz ve muhacire ensara yardım eden Allah'ım, sen ki Rabb-i arş Azim'in sahibisin, Rabb-i arş Azim'sin, arş Azim'in sahibisin diye özetleyebileceğimiz bir dua. Süreyhud, Süreyhud da çok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde durduğu bir süredir. Hepsi güzeldir tabi ama Süreyya ile tevessül etmek de güzel bir e, güzel bir şey. Ya men yâlemu ma yusirûna ve ma yulînûn, innehu alîmû bîzâtı sudur. Ey gizli olanları açığa vurulanları da bilen. Açığa vurulun Herkes bilir. Çoğu insan açığa vursan da bilmez de. Ama Allah açığa vurulanı, gizli tutulanı da bilir. O sinelerdeki, özdeki kalbe daha henüz gelmemiş. Gelmek üzere olanları da bilir. O yamen halaka semavati vel ardı fî süteti eyyâm. Evet, yeri ve gökleri ve kainatın yer ve gökler diye bir sistem var. Bunların hepsini yaratan odur. Onun arşı önce su üzereydi. Ya men huve ala kulli şey'in hafiz, her şeyi gücüyle, kuvvetiyle koruyan, hayatını devam ettiren, zayi etmeyen Allah'ım. Ya garib, ya mucib, ya men huve ahaze'l kura ve hiye zalimetun in ahazehu elaymun şedid. Evet. İn, pardon, in ahzehu akh, elaymun şedid. Evet. Garip, mucib olan Allah'ım, yani kuluna yakın, kul ne isterse onu duyan ve icabet eden duasına Rabbim sen nice köyleri yakaladın, medeniyetleri yok ettin. Onlar zalimdiler, haddini, hududunu bilmiyorlardı. Çünkü Allah birini azabıyla tutup yakaladı mı çok şiddetli yakalar. Ey, yerin ve güğün kayıplarını bilmediğimiz, görmediğimiz taraflarıyla da bilen Allah'ım her şeyin esası, her işin esası hepsin sana dönecektir. O zaman gerçek ortaya çıkacak olan Allah'ım bizi affele. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Süreyi Yusuf'la sure'i susta biliyorsunuz. Eee çok dinlediğimiz surelerden. Ya men yusib bi rahmetihi men yasha. Ve la yudnina ecral muhsinin. Ya men la yeşmir <gülüyor> ruh <gülüyor> illa İllal qaumul kafirin kafirun Ya melatifu lima yasha ve huvel alimul hakim Ya men yuraddu besuhu anil qaumil mujrimin Evet sesimizi tavır tava... <gülüyor> sama problem oluyor bazen Biz duayda böyle beraber olduk. Süreyi Yusuf'ta da rahmetiyle dilediğine muamele eden ve iyilerinin iyiliklerini de zayi etmeyen, karşılığını muhakkak veren Allah'ım. Kafirlerden, kafir topraklardan başkası kendisinden ümit kesmeyen, Allah'ın ruhundan ümit kesmeyen. Dikkat bulursa burada, e, Rah kelimesi o ruh kökünden gelir yani hani ne ya can bedende çıkmadıkça ümit kesilmez diye yani çok böyle sekerat mevdi yaşayanları hala ümit ederiz ki ya da çok e, tehlikeli hastalara efendim ölümcül hastalara ama hala bir ümit can vücuttan çıkmadıkça ümit kesilmez diye böyle bir şey olsa gerek yani Allah'ın ruhundan ümit Kesme diyor. Allah'ın rahmından. Allah'tan ümit kesme derken çok genel. Hepsi var içinde. Ama burada Allah'ın ruhundan, Allah'ın rahmından, Allah'ın yardımından, Allah'ın nurundan, Allah'ın feyzinden Allah'a ilişkini kesme manası ki Allah'a bir türlü ilişkini kur, sağlam kur. Onun için rah kelimesi bazen e, ruh ruh yani Yok ol, çabuk ol, git. Manası da çıkar. Ama burada rah kelimesi Allah'tan bir ümit manasıdır Dolayısıyla ama Allah'tan bir şeyler, beklenti içerisinde hep olmak lazım. Yani Allah'ın var, gam yok. Allah'a inanan gam, kedere fırsat vermez. Ümitsizlik hiç olmaz. Ancak ümitsizlik kafirlerde olur. Evet, mümine yakışmaz diyor. Süre-i Rahat var. Süre-i da çok, efendim, e, bu çok ayetki hirmelerde böyle adaletsizliklere karşı ayetler var. Onları okuyabiliriz. Süre-i İbrahim tevessül edilebilir. Süre-i efendim, Evet. Süreyi i Nahl, i İsra, süre i Kehf, Sure-i Meryem. Şu Süreyi i Meryem'de bir ayeti teveccüh etmiş. Ya men ja'ale fis buruca zeyyenaha lin-nazirin. Ya men ata Muhammeden seb'am min el-mesani vel-Kur'an el-azim diyor. Ey göküzünde yıldızlara yerleri tanzim eden, yıldızlar yeri olarak bu, e, burçlar yaratan buruç buruç yıldızları göklerde efendim yaratan. Yıldızlara yer, yıldızların yeri. Bazı yıldızlar işte falan yerde durur, ondan sonra çıkar öbür tarafa öbür tarafa gez, gezer. O kaldığı, bıraktığı yerlerin adına burç denir. Çocuk dünyaya <gülüyor> gelir, ondan sonra arkasına bu, çocuğun burcu çıkar. Yani önceden yerleşik yuva edinmiştir. O edinmiş olduğu edinmiş olduğu yuva bir dakika bir cümlelerim hemen bir edinmiş olduğu e, yuva o, o ne ona burç derler. Evet buyur.